255 numaralı konu, sahabeden bazılarının açlık ve halsizlikten namaz içinde yere düşmeleri. Evet, Hazreti Peygamber ashabına namaz kıldıırken içlerinden bazıları kıyamda iken, namazın içerisinde açlık sebebiyle yere düşüyordu. Onlar saf ashabiydiler, hatta göçebeler. Bunlar delilerdir, derlerdi. Rasulullah namazı kıldıktan sonra onların yanına gider ve Allah katında sizin için hazırlanan şeyler. Bir bilseniz, kesinlikle daha fazla fakir ve daha fazla ihtiyaç sahibi